...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ee, bugün sizlerle stüdyoda e, ben olacağım Serkan Ocak. Mehveş Evin ve Pelin Cengiz'e bugün biraz izin verdik bu program nedeniyle. E, programda biliyorsunuz ekonomi ekolojide her hafta... E, Çevre meselelerini konuşmaya çalışıyoruz. Gündemde ne varsa bunları masaya yatırıyoruz enine boyuna. Ama bizim temel e, meselelerimiz var ki işte enerji politikaları, kömür, nükleer e, bunları sık sık dile getiriyoruz. Bugün de bence resmin e, tamamına baktığımız zaman aslında karşımıza çıkan tablo ve çağın e, en önemli sorunları iklim meselesi, iklim değişikliği bu meseleyi. Konuşacağız. E, son dönemlerde de haberlerden sık sık duyuyorsunuz yani doğal afetler. E, çok yakın zamanda da Düzce'de bir sel felaketi oldu. Hala iki kişi kayıp iki kişinin aramaları devam ediyor. Bunlar doğal afet ama bu doğal afetler... Ee, bir bakıma da e, çok da doğal değil aslında insan eliyle iklimi, yeryüzünü e, tabiatı değiştirmenin sonucunda ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu bunu konuşacağız e, telefon attığımızda Ali Demirsoy var, Ali Demirsoy ile konuşacağız, kendisi profesör, doktor bu işlere e, hayatını vakfetmiş etmiş iklim meselesine kendisi bir çevre bilimci, biyolog e, hocam hattımızda mısınız, günaydın günaydın yani, <gülüyor> e, hocam yani ben size anlatmaya kalksam herhalde e, 30 dakikalık programımızın tamamını e, <gülüyor> doldururuz. Doğaperest olarak biliniyorsunuz ama evet. yani bir dönem çok e, isminiz vardı. Şimdi emekli olduktan sonra mı acaba sizi duymadık Ali Demirsoy ismini? Çünkü yani Türkiye'deki ben şey ilk isminizi Türkiye'nin ilk doğa tarihi müzesi Kemaliye'de açtığınız e, o müze vesilesiyle öğrenmiştim ve... E, Kitaplarınızı, hakkınızdaki o makalelerinizi falan okudukça e, çok şaşırmıştım. E, biraz siz, yanlış söylemiyorum değil mi? Bir biyologsunuz, bir çevre bilimcisiniz. Evet. E, yıllardır bu meselelere kafa yormuş bir insansınız. Şimdi neden e, bugün sizinle konuşuruz? 2035 Sonun Başlangıcı diye yeni bir kitabınız var. E, birkaç hafta önce çıkan. Bu kitapta da... E, hızlıca okudum ben bu kitabı. Ee, aslında zaten yıllardır dile getirdiğiniz bu meselenin meseleyi anlatıyorsunuz. Bunu da e, konuşmak istiyorum ben sizinle. Hocam öncelikle e, yani hayırlı olsun yeni kitabınız diyeyim. Teşekkür ederim. Esasında öykü 1960'lı yılların ortasına başlıyor. Bir e, Alman hoca, Ordinarius Profesör Kurt Koenig, manyas Küçenetini de kuran ve İstanbul Üniversitesi'nin kurucusu olan bir e, Ordinarius Profesör da birlikte iki sene ben Atatürk Üniversitesi'nde birlikte çalıştım. Hı hı. Bana diyordu ki kerata, not alıyordu diyordu. İleride gerekli olacak bu değişiklikler. Hı hı. Sürekli kerata, not al bu değişiklikler ileride, e, gerekli olacak. O zaman doğrusunu söylemek gerekirse tam da anlamamıştım ne demek istediğini. Ama Akal Çeşmeleri, Sulak Alanları vs. küçük küçük zaman zaman not almışım. 1980 yıllarına geldiğinde bir şeylerin, ben aynı zamanda jeoloji tahsildi yaptığım için kısmının biraz bilgim var. Bir şeylerin ters gittiğini, algor gibi ben de farkına vardım. Ve bu sefer üniversite üniversite, kurum kurum dolaşmaya başladım. Benim anlattığım küresel ısınma, iklim değişikliğine daha öte bir şey bu. Küresel ısınma. Hı hı. Çünkü... E zaten küresel ısınma diye duymuştuk ama siz bu küresel ısınma <gülüyor> meselesini zaten 1980'lerde anlatmaya başlamıştınız değil mi hocam? Anlatmaya başladım. Ve en önemli şey yani yatakta hasta olsam dahi birisi küresel ısınma ile ilgili bir talepte kalkıp gidiyordum çünkü bunun hangi sonuçları doğurabileceğini tahmin ediyordum. Ona hemen söyleyeyim. Hı. Tahmin ediyordum. Ve e, dolayısıyla e, e, biz yavaş ama Etraftakiler herhalde bu Alize Müsoy'un fantazisi diye e, düşünmüş olmalılar. E, çünkü daha Türkiye ona hazırlıklı değil o dönemlerde. E, nitekim e, biz jeolojik dönemlere baktığımızda 5-6 defa küresel ısınmayı görüyoruz. Yani iklim değişiklerini görüyoruz. E, aslında dünyanın yapısı yeniden onu e, yenileyip yaşam ortamına dönüştürmeye uygun. O zaman insan haklar bir soru geliyor. 6-7 defa dünyada küresel ısınma olduğuna göre acaba yedincisinde niye dünya kendini yenileyemezsin? Hı hı. İşte esas sorunun şeyi, çözümünü ve de vahim tarafı burada başlıyor. 6 defa kendini düzelten dünya yedinci defa düzeltme için araçlanmaya gitmiş vaziyette. Şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Büyük iklim değişiklikleri. Yani dünyanın soğum, soğumasından evet. bahsediyorsunuz. Buzun evet. Çağlarından. Aynen öyle. Çünkü çok kısa bir bilgi vereyim. O güne kadar e, hava ısındığı zaman resifler de e, artıyor ve kutuplara kadar yayılıyor. Havadaki karbondioksit bağlıyor çer olarak ve e, havadaki karbonhidratı azaltıyor. Dolayısıyla dünya normala dönüyor. Hı hı. O zaman da dünya biraz soğuduğu için resifler azalıyor. Azalınca da karbon dioksit tekrar dönmeye başlıyor. Dolayısıyla bu akordeon gibi genişleme, daralma genişleme, daralma dünyayı bir çeşit düzenine koyuyor. Hı hı. Ama 90'lı yılların başından yaklaşık 200 bin, 200 bin çeşit hiçbir canlının karşılaşmadığı kimyasal maddeleri biz denize verdik. Hı hı. Dolayısıyla resifler Evrimsel olarak hiç karşılaşmadıkları bir malzeme ile karşılaştılar. Ve ağırma dediğimiz, İngilizce bir için ağırma dediğimiz bir olay başladı. Şu anda bilim adamlarının raporlarına göre dünyadaki resiflerin %30'u ağırmış vaziyette. Hı hı. Ağırma dediğimiz artık karbondioksit tutma özelliğini yitiren ve bir şeyin ölü hale gelen resifleri kastediyoruz. Dolayısıyla dünya bugüne kadar hiç karşılaşmadığı bir terke ile karşılaştı. Artık bir dünya kendini yenileyebilecek araçlardan yoksun. Maalesef bunu çok az adam biliyor. Biz küresel ısırma dediğimizde işte Melanda Ertan geldi bilmem nereye Karadeniz'e göçtüm, ben bu, şunu götürdüm. Yok İç olması olmaması gereken bir selim kasabı bir etti dediğimizde biz sadece geçici bir olay görüyoruz. Ama öyle değil. Bu nedenle ben son yıllarda artık o kadar rahatsız olmaya başladım ki bilim adamı olarak bir görevimi yapayım dedim. Ve 2035 sonun başlangıcı diye, yani 2035 2035'in sabahı kalkıp da dünya yok olacak hali yok. Sonun başlangıcı şu, geriye dönüş olmayan çığın yuvarlanmaya başladığı. Ve önünde durulamayacak bir hareketin başlangıcı. Hocam şeyi sorayım hemen. Yani bu IPCC raporu da hatta e, Can Tombil'in kitabı görünce burada e, radyo programcısı e, 2035 yazmış. Hocam dedi ama IPCC 2030 olarak açıkladı bu rakamı. E, siz özellikle mi 35 yazdınız? Neden 2035? Şöyle diyeyim ben. 2035. Bu 2035 de olabilir. 2030 de olur. Hı hı. Çünkü bu IPCC dediğim uluslararası iklim platformunun şeylerine göre İlk e, e, görüşleri biraz daha geçti. Fakat ilerlemeye başladı ki hı hı. koydukları rakamlar bu tarz öne doğru almaya başladı. Evet. Ama benim esasına 2035 yılını koymamın nedeniyle Şöyle bir şey 1952 yılda e, Hindistan'da bir fotoğrafçı senenin belli günlerinde e, Himalaya dağlarına çıkıyor fotoğraf çekiyor. Ama çektiği fotoğrafların özelliği şu Örneğin 18 Mayıs'ta çıkıyor, diyelim ki 12-10 geçen fotoğraf makinesini belli bir açıyla, her zaman belli bir açıyla koyuyor, fotoğraf çekiyor. Bunu 2008 kadar benim izlediğim 2008'in akılardan her sene tekrarlıyor. Her sene 12 Mayıs'ta çıkıyor, 12-10 geçen belli açıdan bir fotoğraf çekiyor. Tabii başka yerlerde çekiyor, bir sene fotoğraf çekiyor ama hep aynı yerden çekiyor. Aynı saatte çekiliyor, aynı günde çekiyorum Sonra farkına varıyor bilim adamları. Çünkü bu adamın çektiği fotoğraflar bir masanın üzerine koyup değerlendirelim. 1952'den 2008 yılına kadar çekilen fotoğrafları masanın üzerine koyuyorlar. Değerlendiriyorlar ki küresi şeyler erime şeyde şey, Himalara'daki buzulların ve karın erimesi o kadar hızlı ki 2035 yılında Gans ve Hinduş nehirler kuruyor. Hı hı. Sadece Hindistan'dan bir buçuk milyar adamın göç etmesi. Buna Pakistan dahil, buna daha dahil değil. Bangladesh, Bengalş var, İran var, Türkiye hı. var, Yunanistan var, İtalya var, İspanya var, Orta Amerika var. Ve dolayısıyla bak, bakın 3 milyon adam göç etti diye bütün sosyal yapımız bozuldu. Bir buçuk milyon adamın göç ettiğini düşünün yar sadece Hindistan'dan. Ama buradaki sorun da şu. Biz küresel ısınmadan yağ, yağışın azaldığını veya çoğaldığını kastetmiyoruz. Hı -hı. Yani bir sürü adam şunu anlıyor. Bana diyorlar ki hocam işte Dikir'de bir evim var. Denize biraz yakın. Acaba su basar mı basmaz mı? Öbürü diyor ki çeşmeden su akar mı akmaz mı? Öyle değil. Dü Dünya yağın yağış miktarı güneş ışınları değişmediği için her zaman sabit. Hı -hı. Ama şu var işte buradaki Destek farklılık bu var. Dikkat edin, son iki senedir Türkiye'de her sabah kalktığımızda bir yer seni götürüyor. Doğru mu? Doğru. Her sabah kalkıyoruz bir yer seni götürüyor. Zaten bugün de diyor, konuşmamızın tabii. sebeplerinden bir tanesi, e, şunu sorayım o zaman net olarak insanlar hani bir zamanlar küresel ısınmaydı, şimdi iklim değişikliği. İklim değişikliği dediğimiz şey hani e, Burun, şu. Doğru Fantastik filmlerde izlediğimiz bir anda deniz seviyesi yükselecek, bir anda böyle buzullar eriyecek şeklinde değil. Konuştuğumuz bütün bilim insanları bunun işte şu anda sonuçlarını gördüğümüz yani ani hava olayları şeklinde gerçekleşeceğini söylüyor. Siz de katılıyor musunuz? En son öyle. Bu düzcedeki sel felaketi zaten bu konuştuğumuz iklim değişikliği meselesinin bir sonucu olduğuna katılıyor musunuz hocam? Aynen öyle. Şimdi küresel ısınmanın sonuçlarından biri de iklim de, e, değişikliğidir. Çünkü mesela e, denizlerin yükselmesi az. Gül ölçüde belki iklimi etkilemeyebilir. Ama dünyadaki bir sürü en yani az 2 milyar, 3 milyar adamın şu anda e, oturduğu, efendim, sanayinin ve e, limanların bulunduğu e, bütün şeylerin suratının kalması. O başka bir şey. Ama küresel ısınmanın sonuçlarından biri de bu söylediğimiz ani yağışlar, ani sıcaklıklar, sel baskınlar vesaireyi katılıyoruz. Şunu Esas çok net, da... söyleyeyim hocam. Şunu net bir soru soracağım hocam. Yani iklim değişikliği olacak hani 2030'da, 2035'te. Şu anda Türkiye'de iklim değişti mi? İklimler değişti mi? İklimler şu anda değişti. söyleyebilirim. Mesela İç Anadolu'daki yağış miktarında belli bir ölçüde azalma meydana geldi. Onu biliyoruz. Hı hı. İkincisi yağış rejimi değişti. Mesela hiç görülmeyen e, yazları inanılmaz e, şeyler e, baskın halinde yağmurlarla bir sürü arazinin yok olması, hayalanlar işte cümlen, e, efendim talimatlar meydana geldi. Bu belirli olarak ortaya çıkıyor. Bunu hemen parmağı yok getirip gözümüze soksun. Yani Ama değişti şey var. diyebiliyoruz değil mi artık? Yani değişmeye başladı diyoruz. Hı. Önümüzdeki günlerde bunun e, şeyi, şiddeti ve sıklığı inanılmaz derecede artacaktır. Sorun şu, bu sıklık ve şiddet artmadan önce bizim yani dünyanın Türkiye'nin alacağı bir önem değil. Bu önlemleri almasın. 2035'i şu nedenle yazdım. Eğer dünya 2035 yılına kadar gerekli önlemleri almaz, gerekli yatırımlar yapmaz, efendim hatta gerekirse yani insanın haklarından özgürlüklerinden efendim yaşam tarzından bir miktar kısıtlamak süretiyle belli tedbirleri almazsa 2035 yıldan sonra siz bu önlemleri alsanız da durduramıyorsunuz. Çünkü denizlerin soğuması bin yıl so şey sürüyor. Denizler soğumuyor. Siz denizi ısıttığınız an bin yıl beklemeniz lazım ki soğusun. Nasıl yapacaksınız bunu? Bir taraftan insan nüfusu artıyor. Bir taraftan tüketim artıyor. Bir taraftan enerji e, ihtiyacından dolayı Havaya verdiniz karnım diyor ki atıyor ve de tutturamıyorsunuz. Yani çığ yuvarlanmaya başladığı kadar aşağıya. Şimdi bir bir, şey bir soru sormak istiyorum. Yani ilk bölümlerde bu kitlesel yok oluşlardan bahsediyorsunuz ve oradaki bölümlerden bir tanesinde de şu cümle geçiyor hocam. Yaşam ortamları yeni bir filiz vermeye izin vermeyecek kadar kirletilmiş durumda. Aynen. Yani şş, bu ne demek? Hani başta da bahsettiniz dünya altı tane böyle büyük evrim geçirdi, toparlandı. Bundan sonrası için toparlanamayacak noktada mı? Ee, evet. Yani filizler yani bu, bu evrimi zaten kirlettik. Ee, mevcut durumunu mu kurtarmak gerekiyor? Geri dönüş mümkün olmayacak mı doğada? Geri dönüş Şimdi şöyle, şöyle bakın bir Tamam anam basit bir şey. Sizin bir tarzda aşırı yağmur yağdı ek, e, ürün alamadınız Efendim Serger'de kısma tabi etti ama siz tekrar duvarları ördünüz, tekrar bitki bittiniz ve e, yaptınız. Ama bir örneğin bir e, kimyasal madde ya da bir e, örneğin e, zift veya da petrol türevi döktüğünüzde siz oradan yıllarca belki de hiçbir zaman artık ürünü alamazsınız. Çünkü yenileme yetimini yitirmiştir. Şimdi denizlerde Bizim bu sıcaklık düzenlemesini sağlayan resifler sistemi dediğimiz ki bunların bir resifte 25 bine yakın canlının olduğu biliniyor Ve en büyükleri 2500 kilometre boyunda bir resiftir. Avusturya'nın orada. Şimdi bu resiflerin bir özelliği var. Hava ısındığı zaman metabolizmasını artıldığı için inanılmaz ürünüyor. Ve dolayısıyla karbonhidroksizi alıyor, bağlıyor. Kireç taşları olarak alıyor, İşte gördüğümüz İntokcan'ın üstündeki adaların büyük bir kısmı böyledir. Hı hı. Ve dolayısıyla atmosferden karbon yoksulları çekiyor, sera etkisi azalıyor, hava soğuyor. Hava soğuyunca bu sefer, e, şeyler e, çoğalamıyor e, resifler. Hı hı. Bir zamanlar Gülonat'ta resif olmasına karşın ve o Gülonat'ta resif bulduğu zaman Gülonat'ta asma ağacı var, palmiye var. Düşünebilir misiniz? O kadar ısınmış dünya. Ama daha sonra geriye çekiliyor. Geriye çekince soğuyor. Efendim soğudu zaman tutamıyor karbon tekrar atmosfere atmosfer tekrar dünyayı ısıtıyor dünya böylece ortalama 15 derece civarında tutuyor. şimdi peker niye yapamıyor şimdi bizim denizlere attığımız fenollü bileşikler kimyasal maddeler telgenler devonatlar vesaire vesaire vesaire bunların vücut e, içerisine girdiğinde Fotoğusten bez yapan klorofili dışarı attırıyor. Hı hı. Klorofili dışarı atınca bunun içine ağırma deniyor. Dışarı atınca karbonhidrisini tutamıyor. Tutamayınca dünya ısınmaya başlıyor. Ama tutacak bir resim onu bloke etmesi lazım ama resim ortada yok. Dolayısıyla çığız düşer gibi bu süre büyümeye başlıyor. Isındıkça küresel ısınma artıyor. Küresel ısınma arttıkça karbonhidrisin çıkması daha yoğunlaşıyor ve Kötümsen bir rakam söyleyeceğim. Eğer yetenci önlem alınamalısa, 2100 yılında sıcaklık 250-300 derece Yani, yani her yok, kitlesel yok etken, oluş olacak diyorsunuz o zaman siz. Yok oluş olacak. Ben şey Benim bütün endişemde, onun için hiç işi gücü bıraktım. Şimdi otalara düştüm anlatmaya çalışıyorum. Bilim yaşayarak öğrenme değildir, bilim önceden tahmin etmedir. Ben 50 yıllık öğretim üyesiyim, ıı, akademisyenim. Ve gelecek tercihi bu millete anlatmam gerekiyor. Bu öyle kolay kolay geriye dönüşü olan bir olay değil. Nitekim buçuk 2 ay önce Polonya'da toplandılar. Birleşik Milletler küresel ısınmanın ön ıı, tetkili alması için 300 milyar dolarlık bir fon teklif etti. Bir hafta sonra Fransızlar toplandılar Dediler ki bu halinden belki durdurma için 7 trilyon dolara ihtiyaç var. Biz karşılayamayız dediler. Bunu artık bilimsel olarak masanın üzerine yatırıldı bu. Ve hesapları da bilim adam taraflarından biliniyor. Ama, ama burada çok ilginç bir şey. kalbi kilise ve Amerika'nın tutucu kesimleri şöyle bir dünki e, içerisindeler. Tanrı bizi yalnız bırakmaz. Bir gün tekrar e, bize e, dünya eski haline getirebilir. Böyle bir şey söz konusu değil. Artık bakın lütfen sizin kararınızda zaman zaman yer ayının şu küresel ısınma ve iklim değişikliğini... ...evde neler yapılması gerekeceğini... Açık, ...dünyadan neler yapılması gerekeceğini... Açık Radyo'nun zaten temel misyonlarından bir tanesi bu hocam. Yani e, ben şu anda ilk defa... ...hayatım boyunca, yıllardır ilgileniyorum bu meselelerle... ...ilk defa bir bilim insanından... Böyle net ifadelerle yani 2100 yılında kitlesel bir yok oluştan yani 150 derece ısıncandan bahsettiniz. Bu da kitlesel bir yok oluş demektir. Yeryüzünün yani tamamen yok olacağı anlamına geliyor. Hakikaten çok çok vahim, vahim bir tablo çiziyorsunuz hocam. Geri dönüşü olmayan bir şey. Ve bir önlemden bahsettiniz. Şöyle bir soru sorayım anlatacağınız şeye ilave olarak. Ee, peki ne yapmalıyız yani hükümetler olarak bireyler olarak neler yapmalıyız da bunun önüne geçmeliyiz belli ki o milyarlarca dolarlık e, fonlar oluşamayacak herkes çünkü kimse ortaya para vermek e, koymak istemiyor e, çünkü herkes popülist yaklaşıyor neler yapmalıyız? Sizce abi bunun için, bunun için e, bu e, 2035 kitab 2035 sonun başlangıcı kitabını buna denerdim ben açık bir şey daha söyleyeyim bu kitabın içerisindeki bilgiyi siz dünyada şu anda herhangi yazılı bir yerde bulamazsınız. Bu 50-60 yıllık gözlem ve bilgi birikimin sonucudur. Ve de en önemli bakın yüze yakın kitap var, en önemli değil, kitap bu. Neden biliyor musunuz? Bu bizim insanlığın ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. Orada bazı önlemler yaptım. Bazıları hayali gibi görünüyor. Bazıları efendim ee, uygulanabilir gibi görünüyor. Ama şunu yapmak gerekiyor. Bir, Uluslararası ses alınması lazım. Neden biliyor musunuz? En basından bakın e, muhtemelen e, yalnızca bir cep telefonu var. Hı hı. Cep telefonu bilmem ne markasındır. Adaptörü uymaz. Bir model üstü çıkar, ikinci bir adaptör vardır. Uymaz. Üçüncüsü çıkar adaptörü uymaz. Halbuki hepsi 5 amper, 12 nokta çalışıyor. Neden mi? siz, neden siz bir, bütün bu gördüğümüz cihazlar büyük bir kısmına uyacak 5 amper 12 voltluk bir e, şey e, şarj cihazı yapıcak sadece bir tanesinden evdeki bütün cihazları şarj etmiyorsunuz. Neden? Neden? Çünkü ekonomik vahşi kapitalizm dediğimiz kapitalizm yani üretme ve de kazanma duygusu Maalesef geleceğinize egemen olmuş Bu ben. noktada okuyayım. Yine e, zannedersen bu ön sözden bir bölüm. Ben burayı da çok sevdim ve altını çizdim hocam. Okuyorum sizin kitabınızdan. Dünyadaki on büyük şirketten yedi tanesi petrol şirketi. Galiba geriye kalan üçü de kömür şirketidir. Bu nedenle dünyanın temel enerji politikasını değiştirmek vahşi kapitalizmin egemen olduğu bir dünyada çok zor görünmektedir. Aynen. Tam da dediğiniz şey bu galiba değil mi? Aynen e, Güzel, bir, yani ama bir çaresizlik tablosu çiziyorsunuz hocam. Hiçbir şey yapamayacak mıyız? Ne, yap, ne yapalım? Keşke bir çubuk olsa da şeyde yazıyor Güzel. kitabınızda yani diğer gezegenlerde de yaşayamayacağımızı çok e, somut bilimsel verilerle ortaya koymuşsunuz. Hani bir kısmı gaz zaten e, bir kısmı kara ama orada da güneş e, uyduları olmadığı için e, güneşe karşı korunamayacağımız için yaşayamayacağımızdan yani dünya tek. Dünyayı korumamız lazım ama bunu korumanın önünde de ...çok büyük engeller var diyorsunuz... ...bu arada da vaktimiz gidiyor... Birka ...bitiyor birkaç dakikamız var... Son olarak e, neler tavsiye edersiniz... ...neler yapalım... En azından bir ...yani ilk olarak, ilk, ilk olarak kişisel e, şeyden başlayalım... ...örneğin... evde suyu açarak... ...türkü paramız olsa da... ...beş yıldır otele gittiğinizde... ...sıcak suyu nasıl olsa bulmuşum diyerek... ...yukarıdan aşağı sıcak suyla... ...kesinlikle... E, ...orabilince atılmayın... ...bizim köylerde okuduğumuz e, gibi... Bir kova suda yıkamayı öğrenin. Bir. Birincisi Efendim, suyu. Elbiselerin... Ben burada bir Instagram'dan da e, görüntülü canlı yayın yapıyorum hocam. Oradan da geliyor. Yani birinci şey su. En hayati. Suyu koru. Su. Birinci maddemiz bu. Buyurun. Ee, i̇kincisi elbisemiz. Bakın benim şu anda giydiğim 12 yıllık. Hiç korkmayın bir şey olmaz. 12 yıllık sağlam bir ayakkabı zaman benim hocam orjinal kurkulrik... Kur, kur, kur, kur, 22 yıldır para, ayakkabıyı kullanıyorum. Paranız mı yok hocam? Emeklilik parası mı yetmiyor? Yani para yetmiyor ama ayakkabıyı yetebiliyor <gülüyor> <gülüyor> Yok ayakkabıyı için soruyorum. E, ayakkabıyı yetebiliyor hemen... Hayrettin Karaca <gülüyor> hocam onu da kulaklarını çınlatayım. Ee, param var ama ben bunu harcayamam diyordu yani. Param var alacak param var diye işte yıllardır üzerindeki kırmızı kazan hikayesini de öyle anlatıyor. Bunu harca, harcamamam, bunu, bunu Harcamam, harcamamam gerekiyor. Harcamamız gerekiyor. Buyurun. İki Mesela, tüketim, başlı tüketimin önüne geçmeliyiz. Başka neler var tavsiyeleriniz hocam? Şimdi örneğin sıcak su yıkama için. Hı hı. Bence 50 derece ayarlaması lazım. Fabrika çıkışı 50 derecenin üzerinde sıcak suyla yıkanma söz konusu olamaz. Hı hı. Efendim şeylerimizi, yiyeceklerimizi son derece tasarruğunu kullanmak zorundayız. Çünkü onların taşınmasından növesinden. en yakın yere girip bir kibrit almak için arabaya binip Efendim bilmem 30 kilometre gidemeyiz. Paramız olsa da gidemeyiz. Düşünmemiz lazım ki her yaptığımız oksijen yaptığı karbonhidris bizim çocuklarımızın geleceğine ilgili. Biraz önce söylediğiniz gibi bir sürü insanlar konuşurken efendim uzaya da gideriz de yakında. Hayır buradan bir net bir şey daha söylüyorum. Buyurun son olarak. İnsanoğlunun buyurun. gidebileceği hiçbir yer yoktur. Ancak kolon halinde belki Mars'ta o da birkaç bin bilim adamı bir küvezin içerisinde yaşatılabilir. Peki. Hiçbir yer. Biz? O yüzden burayı korumak zorundayız. Hocam ağzınıza sağlık. Rejiden de uyarıyorlar süremiz bitti. Ee, ben sizin de bu meseleyi e, tekrar arayacağım. Sizin de konuşacağım. Daha konuşacağımız çok şey var. Ee, Profesör Doktor Ali Demirsoy'la konuştuk. Hayatını e, çevre bilimine adamış e, bir bilim insanı. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. bu için. Görüşmek üzere hocam. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri hakikaten ilginç ben ne konuştuğumuzu hemen özetliyorum e, Profesör Doktor Ali Demirsoy konuştuk yeni bir kitabı var 2035 sonun başlangıcı ben bu kitabı okudum gerçekten çok çarpıcı bilgiler var içerisinde hocanın onlarca kitabı var. Ama diyor ki benim için de en önemlisi bu çünkü 50 yıllık bir birikimimi bu kitaba sığdırdım ve gerçekten bir bilim insanı olmasına rağmen çok çok vahim bir tablo söyledi 2100 yılına geldiğimizde eğer böyle giderse kitlesel bir yok oluştan bahsetti. Ee, bu haftalıkta bu kadar sevgili Açık Radyo dinleyicileri ekonomi ekolojide haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşçakalın. <gülüyor>